Su hakkında hoş geldiniz ben Akgün İlhan Ben Nurhan Yüce Su hakkında bu hafta uzun süredir gündemimizi işgal eden kuraklıktan bahsedeceğiz Bir süredir bahsetmiyorduk ama bu kuraklığın bittiği anlamına gelmiyor İstanbul'da hava bir açık bir kapalı seyrediyor ama kuraklık tüm ülkede bütün şiddetiyle Devam sürüyor edelim. Evet Kuraklık kendini çeşitli şekillerde hissettiriyor Türkiye'nin iklimi değişiyor Sağnak yağışın neden olduğu ölümler söz konusu, dolu çok zarar verdi tarım alanlarına. Haziran ayındaki fırtınalardan hepimiz etkilendik zaten. Türkiye'nin dört bir yanından böyle afet haberleri geliyor. Bunların hepsi iklim değişikliğinin ve kuraklığın göstergeleri. Evet. Evet. Uzmanlara göre Türkiye yarı tropik iklim kuşağına giriyormuş. Bu nedenle aşırı yağışlar, kuraklık, fırtına ve for, hortumlara karşı uyarıda bulunuyor uzmanlar. Meteoroloji uzmanları aslında 30. enlemde başlayan bu tropik iklim... ...küresel ısınma nedeniyle yukarıya kayıyor diyorlar. Ve Türkiye'nin de giderek daha fazla tropik iklim etkisi... ...altında kalacağını söylüyorlar. Biz de bu hafta su hakkında Türkiye'de kuraklıktan biraz bahsedip... ...ondan sonra e, iki haftada, son iki haftada... ...kuraklıkla ilgili e, bazı haberleri derleyelim dedik. Kuraklığın boyutlarını anlatan haberlere bakacağız. Sonra da kuraklığa rağmen sürdürülen bir takım projelere... ...ve uygulamalara bakacağız. Evet, ilk haberle başlayalım. Hı hı. Bunlar aslında bizim e, Suakka kampanyasının web sitesinde de yer verdiğimiz haberler. Bunlardan bir tanesi kuraklık yüzünden göç diye e, biz web sitesinde koymuştuk, böyle duyurmuştuk. E, bu haber Elazığ'ın Baskil ilçesine bağlı Akuşağı Köyü'nde e, köyüne ait bir haber. E, bu köy geçimini kayısı üretimiyle gerçekleştiriyor, sağlıyor. Bu yıl e, yaşanan kuraklık nedeniyle e, çok zor durumda kaldıklarını, kuraklıktan kayısı ağaçlarının kuruduğunu ve köyde e, hatta içme suyuna dahi ulaşılamadığını Hı -hı. ifade ediyorlar. Tam da bu nedenlerden dolayı köyde büyük bir göç dalgası başlamış. Bazıları e, arazilerini satışa çıkartmış. Köylerden birisinin e, şey vardı, işte sözleri vardı haberin Hı -hı. içinde. 70 hane bulunan köylerinde insanların bugüne kadar görülmemiş kuraklık yüzünden göç ettiğini belirterek kendisinde çok sayıda kayısı e, sının ağacını kayısı ağacını sattığını e, be yani söylüyor ve 20 yıldır ilk kez köy çeşmesinden su akmıyor diyor evet. Hı -hı. evet köylüler içme suyu bile bulamıyorlar kadınlar sadece çeşmeden sızıntı halinde akan suyu alabilmek için saatlerce sırada bekliyorlar. Köylülerden bir tanesi yine şey demiş. E, onun da yüzlerce kök kayısı ağacı kurumuş ve köyde yapacak bir iş kalmadığı için Elaza de... evet göç ederek maden ocağında çalışmaya başladığını evet. söylemiş. Sondakiler de aynı şeyi ifade ediyorlardı. Evet. İlk evet. önce tarımsal alanlarımız elimizden alındı. E, su yok. Hı -hı. Bu anlamıyla da başka bir çalışma alanı yok aslında çok verimli toprak, topraklar ve Hı -hı. çok çeşitli sayıda ürün elde edilebilecek topraklar Hı -hı. ama bunlar öldürülünce insanlar zorunlu olarak madenlerde çalışmak durumunda kalıyorlar. Evet köyleri artık boşalma noktasına gelmiş ben de çıktım diyor maden ocağında çalışıyorum. Ve kuraklık yüzünden ekmemizi kaybettik. Çiftçi olarak 100 bin lira kredi kullanmıştım ama kayısılar kuruyunca mecburen göç etmek zorunda kaldım diye belirtmiş. Evet. Köyümüz. Şimdi kuraklıkla sadece kuraklık nedeniyle sadece insanlar göç etmiyor aynı zamanda canlılar da göç ediyor ama Hı. hep bunu ifade ediyoruz. Bitkiler ve canlıların göç etmesi insanlar kadar rahat olmuyor tabi hmm. insanların göç etmesi de çok zor koşullarda oluyor ama evet. yine de alıp e, eşyalarımızı bir yerden bir yere rahatlıktan gidebiliyoruz e, e, oysa diğer canlıların göç etme olanakları çok daha kısıtlı e, evet. bu haber balık transferiyle ile ilgili Sivas'ın Şarkışla ilçesinde kuraklığın etkisiyle su seviyesi büyük oranda düşen Şarkışla barajında balıkçılar tarafından ağlarla 3000'e yakın balık hmm. toplanıyor ve başka bir Barajın göletine taşınıyor. Evet. Bu zamana kadar böyle bir kuraklık görülmedi deniyor. Yine aynı bölgedeki insanlar barajın ilk defa bu halde Hı -hı. E, gördüklerini söylüyorlar. Çok az su kalmıştı. Bundan dolayı da içindeki balıkların önme riski vardı. Oksijen yetersizliğinden dolayı bu birçok e, nehirde, gölde, gölette e, bugünlerde ifade ettiğimiz bir durum. Bundan evet. dolayı da işte balıkları insan Hı -hı. gücüyle toplayıp, başka bir başka bir taşıma durumunda kalmışlar. Evet, hatta çamura hayvanlar saplanıyormuş. Artık bataklık haline geldi. Evet, için o hal çok küçüldüğü için etrafında otlatılmak için götürülen hayvanlarda bu batakta Hı -hı. saplanıp kaldığı da haberin bir başka boyutuydu. Evet. Bunun dışında Erzincan'dan bir haber. Yine kuraklığın bir başka yüzü. Sulama birlikleri alarm veriyor Erzincan'da diye bunu bu haberi yayınlamıştık. Erzincan'da da e, kentin sulama birlikleri su azından dolayı bölgelerinde bulunan çiftçilere yeterli miktarda su sağlayamamaya başlamış. Erzincan Sağ Sahil Altınada Sulama Birliği, Akbulut Sulama Birliği ve Erzincan Sol Sahil Sulama Birliği alanında yaklaşık 136 bin dönüm arazi var. Bunların hepsi kuraklıkla karşı karşıya. Sulama birliklerine büyük ölçüde su sağlayan Mertekli Regülatörü'nde ise durum çok daha kötü. Durum e, endişe verici boyutta. Sulama birliklerinin su ihtiyacını karşılayan regülatöre neredeyse hiç su kalmamış burada. Hı hı. Önceden su ile dolu imiş ama şu anda adacıklar oluşmaya başlamış su çekildiği için. Evet. Şimdi bölgede yaşayan yine birisinin şeyi vardı haberdi. Hı. Sözleri yer almıştı. 50 dönüm araziye sahip olan bir vatandaş şöyle ifade ediyor. Pişkendir. Pişki Dağ Köyü'nde çiftçilikle uğraşıyorum. Karasu'da su azaldığından dolayı arazilerimiz kurumakta. Su yeterli gelmiyor ve araziler kuruyor. Yine e, Akbul Sulama Birliği Başkanı e, bir açıklamada bulunmuş. Böyle bir durum ile yıllardan beri karşılaşmadık. E, Hı -hı. Şimdi buradaki durum yıllardır hiç karşılaşmadığımız bir durumdur. Şu anda bizim bütün tapağınlarımız herhalde o teknik bir şey e, Hı -hı. kapalı suyu sadece iki pompaya verir, verdik kaldı ki kanala giden suyumuzun tam değil sadece dörtte biri miktarında su var diyor Hı -hı. evet e, bu suyun hem ak bulut sulama birliğine hem de bir kısmının altında da sulama birliğine verilmesi mümkün değil çünkü yetersiz miktarda ve diyor hani bu durumda o pompaların çalışması enerjinin dörtte birini bile karşılamaz bize Hı -hı. bağlı 80 bin dönüm arazi var bu durumda bu arazilerin sulanması mümkün değil diyor yani. Sonuçta derelere gelen sular da kesilmiş vaziyette. Hatta Erzincan'ın köylerinin yüzde yetmişi şu anda su içme sularını bile yan derelerden takviye ederek kullanıyorlarmış. Bu durum Haziran ayına ilişkindi ve kaygıları bu noktada daha da artıyor. Evet. Neden? Çünkü Haziran ayında böyle bir azalma olduysa diyorlar Temmuz ayında, Ağustos ayında... E, sulama yapılması bu sefer imkansız hale gelecek. Yani şimdi Aha. çok büyük bir sıkıntıyı dile getiriyorlar. Ama e, yaz aylarında bu sıkıntı daha da boyutlanacak diyorlar. Yani ne denilebilir ki? Evet. Yani daha boyutlanacak. Peki bu kadar kuraklık artarken yetkililer ne yapıyor dersiniz? Hani yani kuraklıkla buna benzer ilgili çok sayıda haber var sadece. Bir seçme yaptık. Yani son bir iki haftadan daha çok haber var tabii. Medyaya yansımayan. Kuraklık devam ederken yapılan işlere, projelere bir bakalım istedik. Hı hı. Bakalım kuraklığı dikkati alıyorlar mı, onunla mücadele etmeye mi çalışıyorlar... ...yoksa e, pek çok durumda olduğu gibi kuraklığı hiçleyip e, hani yollarına devam ediyorlar. Ona bir bakalım dedik. Karşımıza da e, ADO şirketi. Alakır, e, Alakır nehrinin üzerinde biliyorsunuz sekiz tane baraj yapılıyor. Pardon HES yapılıyor. O HES'lerden dört tanesi zaten taram, tamamlanmış durumda. Dördü de planlama aşamasında. Bununla ilgili olarak... Ee, 21 yani... Haziran'dan itibaren bir gelişme vardı ha, aslında. Evet. Onu aktarmaya çalışacağız size. 21 Hı -hı. Haziran'da şirket, HES sahibi olan şirket... Ee... Biliyorsunuz ki HES'lerde can suyu bırakmak zorunda şirketler evet. en az yüzde on. Bunu hep tartışıyoruz. Ne demektir yüzde on diye? Niye yüzde on? Çok yoğun eleştirilerimiz var bu konuda. Ama diyelim ki hadi hı. bu yüzde onu bırakıyor. Ee, 21 Haziran'dan itibaren hes hese sahip olan şirket can suyunu bile bırakmıyor alaköy evet. nehrine. Evet. evet. Ondan sonra gelişen bir ...süreç hmm. var. Hemen tabii ki biliyorsunuz... ...Alakır Nehri e, etrafında... ...oluşturulmuş bir... E, ...A var. Alakır Nehri Kardeşliği. Hmm. Alakır Nehri Kardeşliği. Hmm. Hemen... Hmm. E, ...olayı öğrenir öğrenmez. Çünkü bu... ...civarda yaşayan insanlar var... ...bizzat. Orada yaşamaya giden... ...insanlar var. E, Birtakım... ...müdahalelerde bulunuyorlar. Hmm. Örneğin 181'i arayıp... ...arayıp çevre ihbarında bulunuyorlar. E, jandarmaya haber... ...veriyorlar e, ama... Bir türlü sonuç alınamıyor. Evet dört yani gün boyunca. Bir saat, saat bir kesinti değil. Evet dört gün boyunca sürüyor. Ama e, dört günün sonunda ısrarlı bir tutumla e, çevre aktivistleri yani Alakır Nehri'nin kardeşleri e, ısrarla şey yapınca baskıda bulununca tekrar açılıyor. Ancak e, bütün bunlar olurken bir de şöyle bir hukuksal gelişme yaşanıyor. Bu 8 HES projesine karşı yürütülen bir mücadele vardı Danıştay 14. Dairesi. Alakır Nehri'nin doğduğu yerden denize döküldüğü yere kadar tamamının yani Alakır Vadisi'nin birinci derecede doğal sit alanı olduğu yönünde e, bir karar verilmişti. Antalya 3. İdare Mahkemesi'nin verdiği kararı onadı. Antalya 3. İdare Mahkemesi'ne açılan davada ilk olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun e, 2010 tarihli... Bölgenin doğal sit alanı olmadığı kararının hukuka aykırı olduğunu ve kültürel, doğal, çevresel ve sosyal değerler ile kamu yararına uygunluk bulunmadığını iddia edilerek yapılan iptali ve yürütmenin durdurulmasını istemişti. Antalya 3. İdare Mahkemesi, Alakır Nehri ve Alakır Havzası'nın her boyutta gerek doğal gerek biyolojik yapısı bakımından zenginliği yönüyle doğal sit özelliğinde olduğunu... Endemik tür veya popülasyonların varlığının hem dünya ölçeğinde özgünlüğüne hem de bilimsel açıdan önemine işaret ettiğini, bu özelliklerin alana birinci derecede sit nitelikleri atfettiğini, bu nedenle de koruma kapsamına alınmasında hem bilimsel hem de kamu yararı bulunduğu görüşüyle Antalya Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu'nun kararını iptal etti. Yani ne olmuş oldu? Şimdi bunlar çok uzun cümleler ama olduğu gibi okuyoruz. Ee, Alakır Nehri şimdilik kurtulmuş oldu. Böyle diyebiliriz. Ee, biz sabah da şeyle konuştuk zaten Alakır e, Nehri Kardeşliği'nden bazı arkadaşlarımızla konuştuk. Onlar da şey dediler hani sorumlular hakkında hukuki girişimler yapıldı. Bu katliama sebep olanlar cezalandırılca e, cezalan, ceza alıncaya kadar süreci takip edeceğiz. Ancak şunu da unutmamak gerekiyor diye eklediler. Sit alanı içinde kalan tüm girişimler için mevzuat ve yükümlülükler değişti. Bu 4 Nisan'da 2014 tarihinde sulak alanların korunmasına yönelik yönetmekte de değişiklik yapılmıştı. Bundan da bir programımızda bahsetmiştik. Onunla ilgili olarak yani şey dediler mücadele daha devam ediyor. Yani bırakın can suyunu böyle keyfi kesmeyi can suyunu büyük oranda arttırmaları gerekecek ilk aşamada. Sonra da kazanç elde edemeyeceklerinden terk edecekler bu yatırımları ve hep birlikte yıkacağız onları. Mücadele daha yeni başlıyor dediler sabah konuşmamızda bunları konuştuk. Evet şimdi bir ara verelim şarkımızda Peter Case'den dinliyoruz Banks of the River. <gülüyor> from home Made it down to Memphis Where it said, and watched the river flow On the banks of the river Banks of the river Banks of the river Banks of the river, of the river. Child Old guitar. Frank reached into his jacket pocket, pulled out a beat-up harp, and began. Said, Tony, leave town. You better leave town. Oh, he ran down to the bank. Ah, oh, well, Tony caused a lot of trouble. Heard a lot of people, too. He said, I'm late at night and cry. Didn't know what to do on the bank. Banks the river. Evet, su hakkında bu hafta kuraklıktan ve kuraklıkla ilgili son bir iki haftanın Türkiye'deki haberlerinden bahsediyoruz. Son olarak Alakır'dan bahsettik. Şimdi de bir başka ilginç bir haber. Bütün bu kuraklığın ortasında başka şeyler oluyor. Manisa Alaşehir'in Horzum Alakaya mahallesi, Domuz Deresi mevkiinde bulunan doğal kaynak suları, Manisa İl Özel İdaresi tarafından su dolum tesisi kuracak olan bir firmaya 30 yıllığına ihale edilmiş. Evet. Bunun üzerine mahalle sakinleri de tarımsal hı. sulama ile evlerinde kullandıkları suların kendilerinden habersiz ihale edilmesine tepki göstererek Filmleri aratmayacak bir eylem gerçekleştirdiler. Belki görenleriniz olmuştur. Gece yarısı meşalelerle yürüyüş yaptılar. Hı hı. Zaten e, yörenin halka diyor ki doğal kaynak sularıyla kendi ihtiyaçlarımızı zor karşılıyorduk. E, yani buradaki suyu bizden habersiz bir biçimde almaları ki anladığımız kadarıyla hmm. haberden e, boruları falan e, halkın kullandığı borular iptal edilip yerine şirketin boruları döşenmiş. E, buna yoğun bir e, tepki oluşmaya başlamış. Evet. Şimdi e, tabii bununla ilgili pek çok e, haber yapıldı. Şunlar soruluyor haberlerde genelde. Hani eğer acil bir önlem alınmazsa, ilgili denetimler yapılmazsa sadece Horzum Alakaya değil pek çok mahalle e, bundan etkilenecek. Sadece insanlar da değil canlı yaşamını tarımsal ve hayvansal üretimi etkiliyor. E, aynı zamanda içme ve kullanma suyunu etkiliyor tabii. Ve Kavaklıdere göletinde doğrudan tehlikeye atacak bir gelişme bu. Mahalledeki su seviyesinin, bu bütün mahallelerdeki su seviyesinin azalması... ...hayvan ölümlerine, evlerde içme suyu sorunlarına ortam hazırlıyor. Arazide yapılan kazı çalışmaları da yamaçlara çok ciddi ölçüde zarar vermiş. Heyelan ve erozyonlar başlamış burada. Yol açmak adına ormanlık alandaki pek çok da ağaç katledilmiş... Yani pek çok insanın, binlerce insanın hayatını etkileyecek, hayvanlara ve ormanlara zarar verecek bir proje var ortada. Evet, bu da meclis gündemine taşınmış Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun yanıtlaması talebiyle bir soru önergesi verildi geçtiğimiz günlerde. Bu soru önergesinin içerisinde bölge insanının yaşam şartları, üretim koşulları, bölgedeki canlı varlığı ve ekosistem, yakın civardaki gölet projesi dikkate alınarak yapılıp yapılmadığı, yani bu su kullanım hakkının verilip verilmediği ve su çekimi için usulüne uygun biçimde verilmiş bir tahsis var mıdır gibi pek çok soru sorulmuş durumda. Bunların evet. yanıtlarını da takip ederiz. Evet. Bunun dışında yine kuraklık devam ederken ve kuraklıktan en fazla Etkilenen Akdeniz Çanağı'nda bulunan Mersin ilinde ilginç bir proje. Bizim daha önceden de ele aldığımız bir proje. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne borularla su verecek bir projeden daha önceden Şubat ayında bahsetmiştik bir programımızda bütün detaylarıyla. Mersin Anamur Belediyesi Kuzey Kıbrıs'a borularla su verecek ilçede yani Anamur ilçesinde kurak geçen kış mevsiminin ardından su tasarrufu için 25 bin adet broşür dağıtmış. Bu broşürde şöyle deniliyor. Şu tip uyarılar var. İlçemizde kış aylarının kurak geçmesi, beklenen kar ve yağmur yağışlarının olmaması sebebiyle su kaynaklarımızda azalmalar olmuştur. Yaz mevsiminde ilçemizin susuz kalması amacıyla halkımız kalmaması, kalmaması amacıyla halkımız tarafından içme sularının tasarruflu kullanılması gerekmedir gerekmektedir araç ve halı yıkama bahçe sulama gibi içme suyunu ama içme suyu amacı dışında kullanmaların e, çok daha dikkatli yapılması gerekmektedir gibi bir şey yapmışlar bu yıl toros dağlarının üzerine yeterince kar yağmadı bunu biliyoruz zaten Türkiye'nin pek çok yerine e, yağmadı e, yani su kaynaklarının yetersiz olduğu belirtiliyor sürekli tüketime dikkat edilmesi isteniyor ama bir yandan da şöyle bir sıkıntı var yani burada dev bir proje yapılıyor. Şimdi asıl sorun bu zaten. Şimdi e, evet böyle uyarılarının yap, uyarıların yapılıyor olması çok anlamlı e, suyu tasarruflu kullanmak gerekiyor. Belediyeler de bu doğrultuda uyarılarını yapmaya çalışsınlar başka şeylerin yanı sıra. E, ama e, buradaki asıl problem e, tam bu açıklamayı yaptıktan sonra devamında şunu da söylüyorlar Alaköprü Barajı üzerinde bulunduğu Kocaçay Deltası'ndaki akış hakkında da bilgi veriyorlar ve diyorlar asrın projesi yani KKTC'ye borlarla su taşınmasına asrın projesi isminde verilmişti. Ee, böyle tanıtıldı bu proje. Ee, bu projeyle iki, ilgili bir sıkıntımız yok deniyor. Hı. Yani ortalıkta bir kuraklık varsa bir susuzluk varsa bu projeyi de doğrudan ilgilendiriyor olması gerekiyor. Evet. Ee, ve bir su sık sıkıntısı yaşayacaksak bu kadar büyük bir ölçekli bir projenin devam edip etmemesi konusunda ciddi olarak tartışmak gerekiyor. Ki evet. birazdan daha uzun şeylerde e, detaylı şeyler de söyleriz. Bu, Hı -hı. Çünkü bu proje bir e, insani dayanışma projesi. Hı -hı. E, Kuzey Kıbrıs'taki insanların ya da geçimlik tarımdan ulaşan insanların susuz kalmasına e, çare olarak oluşturulmuş bir projede. Değil. ...değil. Kesinlikle değil. Şimdi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde şöyle bir durum da var. Yani orada çok sürdürülemez bir turizm devam ediyor, sürdürülemez bir tarım devam ediyor. Ve bu ülkenin su talebi gittikçe artıyor. Su ihtiyacı da artıyor tabii ama su talebi özellikle gittikçe artıyor. Normalde yıllık su talebi 90 milyon metre küp civarında yıllık. Ve bu projeyle yani Anamur'dan gönderilecek olan su... Yetmiş beş milyon metreküp bölü yıl. Yani neredeyse tamamını Kuzey Kıbrıs buradan alacak suyunu. Hı hı. E şimdi burada insanlar içmeye su bulamıyor. Evet. Yani böyle bir şey var. Bu yirmi beş bin broşür basmışsınız. Onun yerine e, daha faydalı şeyler yapabilirsiniz. Yani insanlara daha az su kullanın diyeceğinizi, kendiniz zaten var olan az suyu e, başka ülkelere satmak e, danmaz geçersiniz. Yani bu insani dayanışma için de değil. Zaten dediğimiz gibi. Şimdi böyle bir durum var. Bunun dışında birazcık projeyle ilgili bilgi verecek olursak bu 106 metre pardon kilometre uzunluğunda bir hat deniz yüzeyinden 250 metre derinden geçecek 80 kilometre uzunluğuna sahip yani çok büyük bir e, su transferi projesi. Ve e, yani şöyle bir şey de var muhtemel kuraklık nedeniyle bu yıl tarihi Köprü yanında haftada bir ölçüm yapıldığı ve saniyede 10 metreküp su geçtiği belirtiliyor. Bunun barajın su tutmasına engel olmayacağı ifade ediliyor. E, Şubat'ta yaptığımız programda da sormuştuk hani Anamur çiftçisi akarsularına dikilen bu barajdan gasp edilen su haklarından memnunlar mı yani ne diyorlar diye. İşte bugünlerde ortaya çıktı memnun olmadıkları çünkü artık içmeye su bulamıyorlar. Ve aynı zamanda Ala Köprü Barajı havzasında kalacak olan e, Akine köyünde evlere istimlak edilmek e, edilmeyen veya istimlak bedeli nedeniyle mahkemelik olan pek çok insan da var. İnşaatta da patlatılan dinamitler var, insanların hayatları tehlike altında. Bundan da yine programda bahsetmiştik. Hı hı. Evet. Yani hal böyleyken e, bu projeler devam ediyor, kuraklık devam ederken projeler de devam ediyor, sürdürülemez. Bunların değişmesi gerekiyor. Evet belki İstanbul'la ilgili bir şey söyleyebiliriz. Hı -hı. Hala barajlarda doluluk oranları çok düşük seviyede. E, normal hesapları göre İstanbul'un suyu e, bu yaz bitmeden yani önümüzdeki iki ay içerisinde falan Hı -hı. herhalde e, biteceği söyleniyor. Ondan sonra e, Melen ve Sakarya Hı -hı. devreye girecek. Hatta onlar hala şey yapıyor ama onlardaki su miktarı gelse bile İstanbul'un e, günlük... İhtiyacın üçte birini karşılayabilecek bir kapasitelerin olduğu da söyleniyor. Buna Hı -hı. ilişkinde herhangi bir adım atılmış değil. Herhangi bir Hı. uyarı yapılmış değil. Ya da bir tedbir şu yöntemden çözeceğiz noktasında da sunulan herhangi bir şey yok diyebiliyoruz. Evet herhangi bir açıklama yok. Evet su hakkında bu haftalık bu kadar. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Su hakkı